شراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب روحي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Men <mans> yehdihi الله fala mudilla le ve me yudlil fala hadiya le. Neşhedü en la ilaha ve neşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluhu. <Sessizlik> <Sessizlik> <gülüş> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Ama> Değerli kardeşler, ve bacılar Allah subhanahu taala Bu sohbetimizde bizlere anlatmada yardım etsin. Anlaşılabilecek şekilde anlatma imkanı nasip etsin. Sizlere de anlatacağımız konuyu anlamada anlayış vermede sizlere de yardım etsin. Rabbim Sübhanehu Teala günahları bağışlayandır. Rabbim bizlerin günahlarını bağışlasın. Cennetine yaklaştıracak ameller, cehenneminden uzaklaştıracak ameller işlememizi nasip etsin. Bu sohbetimizi de bu yolda kendisine yaklaştıracak vesileler nasip etsin. Subhanahu Teala öyle bir yaratıcıdır ki alemleri ve içindeki her şeyi eksiksiz yaratan o Allah ki biz insanlara insan olarak yaşamamızda bizleri yarattıktan sonra gönderdiği rasuller, nebiler ve kitapları ile bizlere öğreten sonsuz nimetleri ile kullarını daima gözetleyendir. Allah subhanehu teala bu dini bizleri yarattıktan sonra bizlerin başıboş olmamamız, bizlerin kendi keyfimize, kendi hevamıza göre yaşamamamız için rasuller ve Nebiler kitaplar göndermiştir. Yaratılış gayemizi unutmamamız için tüm dinlerin sonuncusu, İslam dinini alemlere rahmet olarak gönderilen Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı bizlere kendi sevgisini gösterdiği, kendi affını gösterdiği, rahmetini gösterdiği bu dini bizlere ne yapmıştır? Peygamberi vasıtasıyla göndermiştir. Ve Kur'an'ında bildirdiği gibi ben size sizin için dininizi tamamladım. Kemale erdirdim. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Sizin için İslam'a razı oldum. Diyerek bizim hayatımızda ne lazım ise yaşantımızda ne lazım ise bunu gönderdiği kitabında peygamberinin vasıtasıyla gönderdiği Peygamberinin vasıtasıyla bizlere ne yapmıştır? Hepsini açıklamıştır. Dolayısıyla Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın Veda Hac'ı hutbesinde de bildirdiği gibi ben Allah'ın Allah bana vermiş olduğu bu mükellefiyeti, bu mesuliyeti sizlere ilettim, ulaştırdım derken hiçbir eksiklik bırakmadı. Allah Subhanahu Teala bu dini yaşantıda, yaşamamızda bizlere hiçbir eksik bırakmamıştır. Ne Kur'an'ında ne de onun açıklayıcısı peygamberi vasıtasıyla sünnetinde bir eksiklik bırakmamıştır. Rabbim bunu bizlere böyle bildirmiş ve bu şekilde de yaşamamızı istemiştir. Din tamamlandıktan sonra, Resul Aleyhisselatü irtihalinden, vefatından sonra, sahabeler bu dini peygamberin bırakmış olduğu bu miras gereği insanlara ulaştırmak amacıyla, kimisi peygamberin irtihalinden sonra Medine'de kalamama üzüntüsüyle, kimisi gerçekten İslam'ı yayma arzusuyla ne yapmışlardır? Medine'den, Mekke'den ayrılıp dünyaya İslam'ı yayma amacıyla çıkmışlardır. Tabi bu e, çıkış birçok kimisi yakın beldelere, kimisi uzak beldelere İran gibi, Irak gibi, Türkiye gibi buna benzer e, Hindistan gibi yerlere de bu dini ulaştırdılar. Yavaş yavaş İslam o kadar gelişti ki artık verilen yani getirilen İslam, insanlar o İslam'ı kabul ettiklerinde bazıları olduğu gibi saf olan o İslam'ı kabul ettiler ve bu şekilde yaşamaya başladılar. Bazıları da İslam kendiler, kendilerine gelmeden önceki kendi şimdiye o, o ana kadar ki yaşadıkları dini de ne yapamadılar? Bırakamadılar. Onun tesiri altından onun tesirinden kurtulamadılar. Dolayısıyla İslam kendilerine geldiklerinde o İslam'ı kabul ettiler ama bunun yanında da ne yaptılar? Kendi eski yaşamış oldukları, inanmış oldukları inancı da beraberinde karıştırdılar. Bunu biz genelde Hindistan, İran, Irak, Basra, Kufe gibi o civarlarda ne yapıyoruz? Görüyoruz. Halen bu şey devam etmekte. Onun kalıntıları halen devam etmekte ve bunun sıkıntısını halen çekmekteyiz. Ki bugün burada oluşumuzun sebebi de bu sıkıntının izalesi, bu sıkıntının giderilmesi, bu problemin en azından giderilmeye çalışılması içindir. Dolayısıyla bu şahıslar, bu milletler İslam'ı yaşamaya çalıştıklarında bu yanlış anlayışları yanlış inancı da beraberlerinde yaşadıklarında maalesef bunun izalesi o zaman pek mümkün olmadı. Yeterli olmadı. Tam manasıyla o şey kontrol altında tutulamadı. Saf İslam'ın karışması maalesef kontrol altında alınamadı. Dolayısıyla insanlar e, gerek dini gerçek eğitimden, saf eğitimden, gerekse İslam'ın karıştırılmış e, dinin temizlenmesinde yetersiz kalındı denilebilir. Maalesef bazı bu eğitimden, İslam'ın bu eğitiminden, İslam'ın bu öğretiminden e, doğan siyasi, ekonomik, ideolojik bazı e, kavramlar, bazı terimler, bazı yaşam şekilleri o e, acem, e, İslam'ın ulaştığı acem topraklarında, acem milletlerinden e, etkilenmeler olmuştur. Tabi bu e, yanlış anlaşılmalar, bu yanlış tespitler sahabe zamanında, Resul Aleyhisselatü zamanında pek e, görülmedi ise de bu daha sonra... Rashid alifelerin den sonraki zamanlarda kendileri yani kendisi açığa çıktı, zuhur etti. Dolayısıyla insanlar da bu yaşamış oldukları daha doğrusu anlayışlarını kendi anlayışlarını İslam'a yamadılar. Öyle diyelim. Bu tabi dışa açılım, bu yabancı acem topraklarına, toplumlarına dini götürme. Olayında şöyle bir hani tabiri caizse hak kültürü ile batıl kültürün bir karışımı oldu. Bunu daha önce hiç uygulan, uygulanmamış, daha önce hiç ne sahabede ne tabiinde e, görülmemiş e, bir şekilde ortaya çıkan bir akım, ortaya çıkan bir ideoloji. Tasavvuf ideolojisi doğdu. Dolayısıyla bu e, e, dine tasavvuf dini de diyebiliriz. Çünkü e, biraz, önce, biraz sonra da e, değineceğimiz e, olaydan dolayı tasavvuf dini bile diyebiliriz. Bunun önüne geçilemedi. Öyle bir duruma geldi ki yani İslam kendilerine gelince gerçekten e, İslam'ın bazı temel kavramlarını, bazı e, meselelerini kendi önceki dinlerin dinleriyle karıştırarak bir sentez oluştu. Yani bunu ne kadar da İslam gibi gösterseler yaşadıkları yaşamaya çalıştıkları o dini İslam gibi gösterseler de İslam ile sentez olmuş, İslam ile karışmış İslam ile birbirine bulaştırılmış bir din haline getirdiler. Tabi bu da ortaya çıkan bir şey oldu İslam'dan yapılan alıntılarla ama İslam'dan çok İslam harici meselelerin karıştığı bir ideoloji meselelerin karıştığı bir din haline geldi bunu da İslam İslam'ı araştıran veyahut da tasavvufu araştıran şahıslar Şöyle bir neticeye varmışlar. Hep araştırmalarda İslam'da tasavvuf olarak e, araştırılmış. Yani aslında bunu bile söylerken hani bir yanlışın şeyi ortaya çıkıyor. Gerçekliği ortaya çıkıyor. İslam'da tasavvuf. Yani İslam gerçekten sanki bu İslam'da varmış da bunun araştırılması yapılıyor. Ama tasavvufa baktığımız zaman kardeşler Tasavvufta İslam olduğunu görüyoruz. İslamda tasavvuf değil de tasavvufta İslam. Çünkü yani şöyle e, tasavvufun e, ana temellerine, ana e, ilkelerine bakıldığı zaman ortaya çıkan bir gerçek var: İslamdan alınan alıntılar, İslam harici alınan karıştırılan şeylerden az. Yani bunu böyle e, bir liste haline getirsek gerçekten e, İslam tarafı, İslam olmayan taraf maalesef ikinci taraf İslam olmayan taraf İslam e, İslami olan şeyden listeden kabarık olacaktır. Yani bunu biraz önce e, şeyh de anlattığı gibi e, şeriat, şeriat, hakikat, e, fetva, e, takva, zahir, batın, fena, beka, şeyh, murid... Keşf, ilham yani buna benzer birçok şeyde İslam'da olmayan fakat İslam'a yamanmış. Daha sonra bu dinlerini İslam gibi gösterilerek, karıştırılarak İslam dünyasına sunulmuş bir din. Tasavvuf vasıtasıyla İslam'a sokulan o kadar yanlış fikir, ideoloji, düşünce var ki ya bunların izalesi için gerçekten büyük çalışmalar yapılmış. Kitaplar yazılmış. Alimler bu konuda e, tekfir edilmiş. Bakıyorsunuz bir Muhammed bin Abdülvahav Rahimallah e, öyle bir devirde ortaya çıkıyor ki yani gittiği başvurduğu yerlerde kendisine e, bu konunun izale edilmesinde yardımcı olacak bir destek bulamıyor. Yardımcı olacak bir destek bulamıyor. Meliklere, köşe, e, e, krallara gidiyor. E, liderlere gidiyor. Toplulum, topluluklara gidiyor. Kendisine destek verecek bir şey bulamıyor. Neticede bugünkü Suudi Arabistan e, dediğimiz o zamanki kralın e, desteğiyle bu tebliğine, bu şahıs, alim Allah ondan razı olsun tebliğine başlıyor. Öyle bir zaman ki yani nasıl peygamberimizin yani benim sünnetimin bidatın at, bid da sünnet iktikaz edildiği, anıldığı bir zaman. Gerçekten sahih, saf İslam'ın ortadan kalktığı bir zaman. Tasavvufi anlayışın, sufi anlayışının İslam harici anlayışların, ideolojilerin ayyuka kalktığı bir zamanda böyle bir çalışmaya giriyor. Onun için de bu kuyruk acısından dolayı halen Bizleri itham ettikleri bir isim var vahhabi. Yani bu e, tabir za, o zamandan beri bir kuyruk acısı var. İşte biz onları nasıl kötü gösterebiliriz? Elhamdülillah biz vahhabi filan değiliz. Biz Müslümanız. Allah bizlere bu ismi vermiş biz bundan gurur duyuyoruz bunu söylemekten. Biz ne Vahabiyiz ne de onların e, itham ettikleri isimlere mensup olan şahıslarız. Allah'ın bize vermiş olduğu bir isim var o da İslam. Fakat yani burada anlatılmak istenen nedir? Yani bu ortaya çıkan ideolojinin insanlara İslam diye verilmesi, insanlara İslam diye yutturulması ve neticede alimlerin bile bu yönde çalışma yapan alimlerin bile küfrüne şey verilmesi yani küfred, küfürde olduğuna kafir olarak nitelendirilmesine kadar ne yapılmıştır? Varılmıştır. Ki yani biraz önce Ebu Said'in de bazı kitapların isimlerini vererek söylediği hatta bu Nimetül İslam diye bir şey var. Nurcuların bir kitabı var. şeyin Süleyman Hilmi Tunağan'ın yazmış olduğu bir kitap var. Arka sayfasına şöyle bakarsanız ne kadar ehli sünnet alimi varsa hepsini kafirlikle nitelendirmişler. Yani o kadar ki yani e, şey yapmış liste yapmış adam liste yapmış adam ve bütün yani bizim bugünkü tanımış olduğumuz İbn Teymeyesinden e, şeyinden e, e, İbn Kesirinden ne bileyim e, Muhammed bin Abdul yani ne kadar gerçekten ehli sünnet için e, sünnet ehli için ben öyle diyeyim çünkü ehli sünnet dediğim zaman hemen akla gelen bir şey var bir grup şeyi grupçuluk e, Kafada böyle bir şey oluş, Grupçuluk oluşuyor. Sünnetin ehli. Alimleri ne yapmışlar? Ee, küfürle itham etmişler. O kadar ki ileri gitmişler. Neden? Kuyruk acısı var. Tekerlerine taş kondu. Elhamdülillah halen de konmakta ve konacak. Ve ta ki Allah Subhanahu teala onların bu yolunda ee, tamamen bu yolunu engelleyene kadar... Bu fikirlerin bu anlayışların yani e, tamamen e, ortadan kaldırmaya bu fikirleri bu yanlış anlaşılmaları tamamen ortadan kaldırın, kaldırılmak için kaldırmaya uğraşan e, birçok e, gelişmeler e, yazılan kitaplar çalışmalar var. Ki bugün de elhamdülillah e, sırf bu vesileyle bu konuda bilgi verilmek bu tasavvuf e, inancının tasavvuf olgusunun bu ideolojinin yanlış olduğunu her yönüyle aktarmaya gayret edilmek için bu seminer düzenlendi. Allah Subhanahu ve teala bu işe faydası olanlardan razı olsun. Cennetini mükafat olarak onlara versin. Bu konuya girerken bana verilen bir şey vardı. Konu tevessül. Yani tasavvufta tevessül aslında tevessül meselesi bizim İslam'da, Kur'an'da ve sünnette olan bir olay. Fakat öyle bir şey ki tasavvuf bu din hani biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi İslam'ı kabul ettiklerinde İslami terif terimleri kendi görüşlerine göre, kendi amaçlarına göre ne yaptılar? Kimisini tevil ettiler. Değiştirdiler. Kendi inandıkları gibi inançları yönünde değiştirdiler. Kimisini tahrif ettiler. Kimi e, İslami terimleri değişik mecralara göndererek aslından çıkararak e, böyle bir şeye, binaya oturtturdular. Böyle bir kalıba oturtturdular. Bunlardan bir tanesi de vesile, tevessül. Burada tabii önce ne demek? vesile veyahut da tevessül başlığı altında bu konuyu ele alacağız biz. Tevessül, vesile sayma, başlama veyahut sarılma, girişme manasına gelen bir şeye ulaşmayı mümkün kılmak için bir yol arama, hedeflenen bir şeye ulaşmak için bir yol alan, arama vasıta, sebep gibi e, manalara manaları içerir. İslami istilahta ise Allah'a ulaşmak için aranılan yol sebep, vasıta manasına. Bu kelime veyahut da bu e, konu Gerçekten böyle yani bir saate filan sığacak bir mesele değil. E, fakat böyle başlıklar halinde e, dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret edeceğiz. Kuranda ve Sünnette aslı olan, fakat biraz önce de bahsettiğimiz gibi değişik yönlere çekilerek bunun içeri yani içeriğini boşaltarak kendi kafalarına göre, kendi mantıklarına göre bir terim, bir konu. Ee, burada bizim anlatmam yani iki konu, iki başlık altında olacak. Kur'an'da ve sünnette delili olan, İslam'da var olan tevessül ve aynı zamanda bunu anlatırken de İslam'da e, delili olmayan, Kur'an'dan ve sünnetten hiçbir delile dayanmayan onların iddia ettiği vesileyi de onların iddia ettiği tevessülü de ne yapacağız? Yanında anlatmaya gayret edeceğiz. Allah subhanehu ve teala yarattığı kullarını sevdiği için onlara birçok vesileler gönderir. Günahlarının affedilmesi için dinine sağlam yapışabilmek için cennetine sokmak için bir ton bizlere ne yapmıştır vesile göndermiştir. Öyle ki bunu saymakla zaten bitiremeyiz. Namaz kılmak zaten olan bir şey. Ama Resulullah Aleyhisselam diyor ki o diyor namaza giderken her attığınız adımda Allah Subhanahu Teala size hasenat yazar, sevap yazar ve bir günahınızı siler. Bir misal Aldığınız abdest her azalar ile yapmış olduğunuz, yıkamış olduğunuz her azalardan ne yapar? İşlemiş olduğunuz günahları Allah subhanehu teala affeder. Abdest vasıtasıyla. Zikir vasıtasıyla her her hasenat ne yapacaktır? Bir e, seyyiyeti, bir kötülüğü, bir günahı silinmesine vesile olacak. Bunlar basit yani şöyle yani kaba anlatılan şeyler. Nereden ileri geliyor? Allah subhanehu teala İsteyen, arzu eden, günahının bağışlanmasını, affedilmesini arzu eden biz kullarına kolaylıktır bu. Onun için de bizlere vesileler gönderir. Vesileler yaratır. E bunlardan bir tanesi de Allah subhanehu teala'nın tevessülü. E, konusu ve bu konuda hani şey anlaşılmasın yanlış anlaşılmasın hani ya Allah affet, affetmekten aciz mi haşa Allah'ın bizim yapmış olduğumuz ibadetlere de ihtiyacı yok ama subhanehu teala bizi ibadetle mükellef kılmış hani bunu hemen o tarafa çekmek e, sünnet inkarcıları gibi hemen o tarafa çekmek şeyinde değiliz zorunda değiliz bu Allah'tır Allah istediği şekilde bizlere emreder İstediği şekilde bizlerden ister. Bu da imtihanın getirmiş olduğu bir sonuçtur, neticedir. Allah bizi bu hayatta imtihan ediyor. Dolayısıyla sen niye bu şekilde namaz kılıyorsun? Allah emrettiği için. Allah benden böyle istiyor. Allah'ın buna ihtiyacı mı var? Haşa değil. Ama benden bunu istiyor. Benden bunu yapmamı istiyor. Bu kadar. Nerede imtihan edeceğimi? Nasıl imtihan edeceğini, ne ile imtihan edeceğini, nasıl, hangi mekanda imtihan edeceğini ancak kendisi bilir. Bunlar da nedir? İmtihan vesilelerinden bazılarıdır. Ki Allah subhanehu teala'nın kitabında ne varsa, Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bu din ile alakalı bizlere getirmiş olduğu ne varsa Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Emirleri Allah rızası için yaparız. Nehilerinden de Allah rızası için kaçınırız. Bu Allah'ın dinidir. O'nun emrettiği gibi olmalıdır. Nasıl ki akidemizi, inancımızı Allah'ın dininin ee kaynağı olan Kur'an'dan, Peygamber'in sünnetinden alıyorsak, nasıl ki namazı, zekatı, haccı ondan alıyorsak, zikrini e, takvasını, insanlarla muamelesini, tevessülü, şefaati bunlar da nedir? Onlardan öğreneceğiz ve onlardan, e, onların gösterdiği yolda ne yapacağız? Bu meseleyi araştıracağız Allah'ın izniyle. Allah'a yaklaşmak için yol arama, vasıta, sebep aramaya her iki taraftan, yani hem e, müsbet hem menfi tarafından e, bakmaya gayret edeceğiz. Ki aynı zamanda doğruyu anlatırken yanlışın da ol, olduğunu e, göstermeye çalışacağız. Allah Subhanahu Teala diyor ki Maide Suresi 35. ayetinde Ey iman edenler Allah'tan korkup sakının ve sizi ona yaklaştıracak Vesileler arayın. Tarikatçıların da tasavvufçıların da şey gibi kopmaz kulp gibi sarıldığı ayet. Subhanallah böyle insan Allah subhanehu teala bu dini bize e öyle bir gönderdi ki içinde şekkin şüphenin olmadığı bir din. Yani öyle bir din. Hiç kimsenin bu şeyde şek vardır, şüphe vardır diye iddia edebileceği bir din değil. Sen bunu neden böyle anlıyorsun? E tabi aradan cımbız gibi çekersen böyle bir tek tarafını. E kardeş ayetin sonunu da oku. Ne diyor? Onun yolunda cihat edin. Umulur ki kurtuluşa eresiniz. Ayet bitti. Biraz öncesine kadar ayet yarımdı. Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın. Tamam bu senin kafana kalırsa sen boş ver başka bir şey diyecektim. Hakada ee, gonarsın hakada gonarsın bilmem nereye de diyeceğim de e, ya doğruyu da bulursun doğru vesileyi de bulursun yanlış vesile. Sen kafana kaldıktan sonra bin bir türlü belayı başına getirirsin. E kardeşim Allah Subhanehu ve Teala ayetiyle zaten sana bildiriyor. İnşallah daha birçok ayet, hadis burada zikredeceğiz. Bunun e, hangi manaya geldiğini. Onun yolunda cihat edin. Tabi hani bu e, hemen e, şeyler e, açılmasın. Yani cihat derken insan... Ben genelde elimden geldiğince bu meseleyi söylediğimde hemen onun arkasından ne manaya geldiğini de nasıl anlamamız gerektiğini de söylemeye gayret ediyorum. Yani elimize kılıncı, tüfeği tabancayı alıp da dışarı çıkıp savaşmak manasına gelmesin hemen bunlar. Allah yolunda cihad etmek siz neden burada oturuyorsunuz? Neden buraya geldik biz? Allah için cihat etmeye geldik, cihat etmeye geldik, Allah için uğraşmaya geldik, biraz çaba sarf etmeye geldik. Bir insanın namaz kılmak için oturduğu yerden kalkıp da o namaz yerine gitmesi cihattır. Bir ayeti okuması, Kur'an'dan açıp da bir ayeti okuması cihattır. Çünkü çaba sarf ediyor, kuvvet sarf ediyor Allah için. Yani cihadı böyle tam böyle kısırlaştırmayalım. Tamam Allah yolunda ölmek öldürmek de cihattır. Fakat yani sadece o yönde onu yani o şeye kapatmayalım bu meseleyi. Allah yolunda cihat edin ki umulur ki diyor kurtuluşa eresin, erersiniz. Sen bunu nereden çıkarttın bunu hemen gidip de şeyhin eteğine sarılmayı? Sen bunu nereden çıkarttın gidip de kabirlerden medet ummayı? Sen bunu nereden çıkarttın? İslami olmayan bir şeyi kullanarak Allah'a yaklaşmayı. Mekke müşrikleri de aynı şekilde Allah'a yaklaştılar. Onun için Allah Subhanahu Taala peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Niyetleri neydi? Bizim Allah'a, biz kendimizi Allah'a yaklaştırmak istiyoruz. Onun için bunların önünde, o putların, o ee, şeylerin figürlerin önünde ee, ibadet ediyoruz. Aslında onların niyeti o putlara ibadet değil. Kur'an'da geçiyor. Onların niyeti Allah'a onlar ibadet, yani yapmış oldukları ibadeti o önünde kıldıkları yaptıkları ibadeti o putlar zamanın salih insanları Allah'a götürsün, Allah'a ulaştırsın diye onların önünde namaz kılıyorlardı. Subhanallah. Yani benzerliğe bakın. Allah Subhanahu Teala bu yüzden peygamberi gönderiyor. Allah Subhanahu Teala bu yüzden kitap gönderiyor. O topluma bu şekilde bir hitap var. Bu toplumda eğer ki yani sadece zaman değişmiş, sadece isim değişmiş, hareket aynı hareket. Dolayısıyla vesile. Eğer ki Allah subhanehu ta'ala Kur'an'da böyle bir şey söylüyorsa bize Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın. Yani bizi Allah'a yaklaştıracak aracılar, vesileler arayacağız. Bu bir ibadet midir? İbadettir. Dinden bir şeydir öyle değil mi? Hep genelde hutbelerimizde okuyoruz. وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ Bütün sonradan icat edilen şeyler Dinden ha. Kaşığı çatala hemen karıştırmayalım. Dinden sonradan icat edilen her şey bid'attır. Bütün bid'atlarsa dalalettir. Bütün dalaletse diyor ateştedir. Hiç şey yapmıyor. ayrım yapmıyor Allah, Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayırım yapmadan bütün bid'at dalalettir diyor. Ha. Şimdi Kur'an'dan veyahutta sünnetten bizlere bir şey yapılmasını istendiği zaman bu nedir ibadettir dindendir. Dinden olan bir şeyin de bize kısır bırakıl dinden olan bir şey de bize kısır bırakılmamıştır. Her şey açılmıştır. Vesileler arayın. Ya nedir? Ya nedir bu vesile? Nasıl aramamız gerekiyor? Bunu da Allah subhanehu ve Teala bizlere açıklamıştır. Kısır bırakmamıştır. Kitabında, peygamberinin sünnetinde, peygamberinin yaşantısında, asır-ı saadette bu bize ne yapılmıştır? Açıklanmıştır. Bu konuda hiç kimsenin ne tereddütü ne şüphesi olsun. Allah subhanehu teala yine İsra suresinde şöyle buyuruyor. De ki Allah'ı bırakıp da kendilerinde bir şey var zannettiklerinizi çağırın. Onların sizin bir sıkıntınızı gidermeye ve değiştirmeye Güçleri yetmez. Onların yakardıkları Rablerine vesile Rablerine yaklaşmak için yol ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Allah Subhanahu teala bizleri azabından korusun. Ayetlerden geçen vesilenin Allah'a yaklaşmak için yol aramanın Sebepler aramanın nasıl olması, neyle olması gerektiği yine e, şöyle Kur'an'ın geneline baktığımızda her kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi amel işlesin ve Rabbini, Rabbine ibadetle kimseyi ortak koşmasın. Bu, niye bunu yarıdan kesmiyorlar? Bak burada da kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa hani bir şekilde vesileler arasın Allah Subhanahu ve teala salih amellerde bulunsun diyor. Allah'a şirk koşmadan iman etsin. İbadette imanda Allah'a şirk koşmasın. Vesileyi Allah Subhanahu ve teala Kur'an'ında anlatıyor. Şirk koşmadan Allah'a iman. Onun yanında amel Kur'an'ın birçok yerinde iman ve amel salih aynı anda geçer. Ayette açıklanan net vesilelerden iki tanesi. Diğer tarafta Allah Subhanehu Teala yine İsra suresinde onlar ki Rablerine yaklaşmak için vesileler arayarak dua ederler. Vesilenin diğer bir e, varyantı, diğer bir e, açısı Allah'a yaklaşmak için dua etmek. Ey iman edenler! Sizi bize yaklaştıra, yaklaştıracak olan ne mallarınız, ne çocuklarınız, ne evlatlarınızdır. Ancak iman eden ve salih amel işleyen kimseler için durum böyle değildir. Onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet odalarında güvenlik içindedirler. Allah için infak, Allah için harcamak, Allah için malından infak etmek, Allah'a yaklaştırmakta vesilelerden bir tanesidir. Sebe suresinde geçen bu ayette. Bedevilerden öylesi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır Harcayacağını Allah katında yakınlığa ve peygamberin duasını almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o harcadıkları mal Allah katında onlar için bir vesiledir. Allah onları rahmetine sokacaktır. Çünkü Allah çok bağışlayandır. Bu zikredilen ayetlerden anladığımız kadarıyla Allah'ın kitabı Allah'a yaklaşmanın yollarını bizlere Açıklıyor. Biz bu misalleri çoğaltabiliriz. Ama yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi hem zaman açısından hem de anlama açısından bu kadar belli ayetlerle yetineceğiz inşallah. Resul Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Mace'de gelen bir hadiste hiçbir can sahibi rızkını yiyip bitirmeden kesinlikle ölmeyecektir. Allah'tan sakının ve rızkını güzel yollardan, rızkınızı güzel yollardan arayın. Allah'a sadece O'na itaat etmekle yaklaşabilirsiniz. Allah'a itaat, Allah'a yaklaşmada bir vesiledir. Allah'ın emirlerine ve nehilerine dikkat ederek, O'na hayatımızı O'nun bizim için çizdiği yolda O'na uydurarak, ne yapacağız? Allah'a yaklaşmaya Allah'a yaklaşmak için onu vesile edineceğiz. İman edenlere subhanehu teala sevdiği kullara böyle yolunu göstermiştir. Bunu şöyle maddeler haline alırsak iman etmek Allah'a iman etmek vesilelerden bir tanesidir. Tarikata intisap etmek değil Hangi şeyhe el verdin, ayak verdin değil. Allah'a iman etmek. Vesilelerden bir tanesi. En önemlisi. Resulüne itiba. İtiba resul Peygamberine uymak. Onun getirmiş olduğu Allah Subhanahu teala'nın o ne verdiyse alın, neyi nehyettiyse sakının. Ayeti gereğince ona uymak. Vesileler. Onun duası... Vesilelerden bir tanesi. Allah yolunda çaba sarf etmek. Allah yolunda cihad etmek. Şirk koşmadan salih amellerde bulunmak. ibadetlerde bulunmak. Dua etmek. Bunun gibi daha gelecek bu sebeplerden bu vesilelerden birkaç tanesi daha inşallah. Kur'an'ın hiçbir yerinde. Allah Subhanahu teala'nın bugünkü ama şeyhin ama şeyhini vesile eden ölmüş şeyhlerini ama salih kullarının kabirleriyle vesile arayan ama e, İslam'ın hoş görmediği yollardan vesile aramayı Allah subhanehu teala'nın Kur'an'ında göremeyiz. Kesinlikle böyle bir şeyi e, bulamayız. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde böyle bir şeyi göremeyiz. Tevil edilmiş, değiştirilmiş, tahrif edilmiş şeyleri e, biraz önce de anlatıldığı gibi ilim olmadan kullandıkları için, ilim olmadan kullandıkları ve ilim olmayan insanlara kullandıkları için rağbet görmüş maalesef. Bunu da ne yapacağız? Allah'ın dinini öğrenmekle izale edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bu sayılanlardan biraz önceki yapmış olduğumuz gruplamada yanlış anlaşılmasına çok mehille olan meselelerden peygamberin yoluyla tevessül. Allah Subhanahu teala ona yaklaşmada peygamberine uymayı biraz önceki okumuş olduğumuz ayette ne yapmıştır? Ee, bizlere tavsiye etmiştir. Ki İslam'ın saklı olduğu kelime-i şehadet dediğimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah İslam, alimler diyor ki İslam bu iki şeyde kelimede, bu iki ee, satırda veyahut da sözcükte saklı. Allah'ın La ilahe illallah. Allah'ın kitabı Muhammed Resulullah. Muhammed ve sellem'in sahih sünneti. Burada Allah'ın kitabına uymak. Allah'a iman etmek. Allah'a iman etmeyi bizlere en güzel şekilde anlatan Resulüne uymak. Onun getirdiklerine tabi olmak. Allah Subhanehu Teala Ali İmran Suresinde dediği gibi. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Subhanahu ve teala'nın bizlerin günahlarını bağışlamasına onun sevgisini kazanmamıza Rasul aleyhissalatü vesselama ittiba. Peygambere Muhammedul Emine aleyhissalatü vesselama ile bizlere söylüyor. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur. Onun getirdiklerini alın, neh ettiklerinden sakının. Ey iman edenler, Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Siz de ona salat ve selam ediniz. Tek kurtuluş. Bu dinde Allah Subhanahu teala'nın rızasını kazanmada en büyük kurtuluş. Ona tabi olmak. Allah'ın Resulüne tabi olmak. Bu getirdiklerini almakla onun şahsıyla olan vesile değil. Ezan okunduğunda ne yapıyoruz? Ezanda dua ediyoruz değil mi? Allahümme Rabbi hâzî dâveti dâvâ. Bu şekilde. Resul Aleyhissalâtu Vesselâm bu konuda bizlere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buhari'de geçen şu şeyinde kim ezanı işittiği zaman ey şu mükemmel nidanın ve daim namazın sahibi Allahım Muhammed'e vesileyi fazileti ve üstün üstün dereceyi ver ve onu vadetin makamı Mahmuda kavuştur şüphesiz sen vadinden caymazsın derse o kimse için kıyamet gününde şefaatim vacip olur. Burada kime nida? Peygambere mi? Yoksa Allah'a mı? Ne yapıyoruz biz? Ezan okunduğu zaman Eziz Allah şefaat ya Resulullah nida kime? Nida Allah'a değil. Nida Resul'a. Aleyhisselam'a. Yani burada şefaat et ya Resulallah. O peygamber bana şefaat et. Direkt peygambere. Ama Resul Aleyhisselatü Vesselam bize diyor ki Allah'tan. Yani duanız ona olsun. Yani nedir? Allah'ın Muhammed'e vesile, Allah'ın Muhammed'e vesileyi ver. Biz Allah'a dua ediyoruz. Ama şefaateke ya Resulallah dediğin zaman hem de yani bilmeden ha aslında bilmiyorlar. Ne demek istediğini de bilmiyorlar. Bu da acı bir gerçek. Yani bir de yani şefaat ya Resulallah falan diyorlar da bir de şefaateke ya Resulallah. Yani direkt böyle sana ya Resulallah sen şefaat et. Allah subhanehu ve teala ne diyor Kur'an'da? Fatır suresinde, Yasin suresinde sen ölülere işittiremezsin. Bu Kur'an ölüre ölülere değil dirilere indirilmiştir diyor. Yasin suresi denince aklına ne gelir? Ölülere okunan sure diye gelir değil mi? Ölülerin arkasından okunan sure. Ama subhanallah tenakuza bakın. Yasin suresinde Allah Subhanahu teala dirilere indirdiğini, ölüler, ölülere değil dirilere indirdiğini bu. Ee, e, bu Kur'an dirilere hayat vermesi için indirildiğini 70 ayetinde Allahu alem e, söylüyor Allah Yasin suresinde insanların ölüler için okunduğunu iddia okuduğu okunduğunu iddia etti Yasin suresinde dirilere indirdiğini söylüyor diriler için hayat vermesi için indirdiğini söylüyor Biz kalkıyoruz ölülere okuyoruz mesele tabi o değil ama yani e, Allah Subhanehu Teala bize Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam bize Allah'a duaya teşvik ediyor. Biz ölen kişiye velev ki bu peygamber dahi olsa. Ki bunlar ne yapıyor? Ölen şeyhlerine ta bilmem neyden başlıyor. Adam bir duası var, ezan duası. Maşallah fon şeyden e, ta en baştan e, başlıyor. Tarikat şeyhlerinin tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak en son şeyhine kadar sayıyor onların yüzü suyu hürmetine. Geleceğiz inşallah da. Ne yapıyoruz? Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, duasıyla. Onun e, inşallah şefaat konusu yine Ebu Said tarafından şey yapılacak anlatılacak. Onun hak olan İslam'da hak olan sünnette var olan şefaati ile Allah'tan istenir. Allah'ım onun şefaatini bana nail et. Allah'ım peygamberinin şefaatini bana vesile kıl. Nereden istiyoruz? Allah'tan. Bunu bilinçli yaptıktan sonra inşallah bir şey onlara da anlatsak. Çünkü çoğu böyle yani kaşağılanmış değil. Çok gariban insanlar da var bunların yanında. Yani biz böyle onlara e, bu şekilde e, giderken, onların üstüne bu şekilde giderken yani o garibanları e, onlara yani bu tebliği götürmemiz lazım. Bunu ulaştırmamız lazım. Bak sen bunu demek istiyorsun. Amca, dayı, nene, ebe neyse. Bak sen bunu söylüyorsun. Bu doğru değil. Dediğimiz zaman çoğu bunu kabul ediyor. Tabii kaşağılanmış olanlar hayır diyor ben onu demek istemiyorum. Me, e, inneme benim e, e, amelim niyetime göredir. Benim niyetimde o yok. Söylemiş olsam dahi. Ben bunu söylemiş olsam dahi benim niyetimde bu yok. Ama sen bunu söylüyorsun. Sen bunu söyledikten sonra senin niyetinde olsun olmasın şeylerin mekke müşüklerinde niyetinde o putlara ibadet etmek yoktu öyle değil mi onların niyeti güzeldi Allah'a kendilerini yaklaştırmak o zaman niye onlara müşrik diyoruz ve bu saitin bir sözü var Ebu Cehil diyor bugün aramızda olsa diyor ona hacamca derdik diyor. yani doğru olan bir şey bugün Ebu Cehil aramızda olsa Hacc namaz kılan, Allah için, için mescit imar eden şahsların başında geliyor bu adam. Abu Cehil. Yani bir de ona biz destek oluruz, onun arkasından gideriz belki. Yani e, o duruma gelmişiz. Biz ona, o insanlara aynı hareketi, aynı amelleri işleyen o insanlara küfür, küfürle itham ederken, e, şirkle, müşriklikle itham ederken Aynı ameli işleyen bugünkü insanlara yani şeyh, e, alim, hoca, allame olarak hitap ediyoruz. Kör bir adam, gözü görmeyen kör bir adam. Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Ya Resulallah diyor, benim böyle böyle bir mazuratım var, benim gözlerim görmüyor. Bana diyor dua et. Veyahut da bana nasihatta bulun ki Allah Subhanehu Teala'ya benim gözlerimi iyileştirsin. O da diyor ki istersen sabret Allah Subhanehu Teala sana ahirette bunun mükafatını versin. İstersen dua edeyim. O da diyor ki yarası Resulallah dua et. Dua et diyor. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da Kalkıyor, ee, diyor ki ee, sen diyor ee, git abdest al, iki rekat namaz kıl ve şöyle dua et. Allah'ım senden istiyor ve rahmet peygambere olan Nebi Muhammedle sana yöneliyorum, sana tevessül ediyorum. Ey Muhammed şu hacetimin yerine gelmesi için Rabbime seninle tevessül ediyorum. Seninle Rabbime e, ulaşmaya gayret ediyorum. Allah'ım onu benim hakkımda şefaatçi eyle. Duayı anladık değil mi? Yani niye böyle dua etmeyelim? De falanca şeyhimin yüzü suyu hürmetine diyelim. Ya bu yani bu fakir adam <gülüyor> bu zavallı. Niye ta evinden kalkıp da peygamberinin yanına gelsin? Niye demesin evinde o Allah Allah'ım peygamberinin yüzü suyu hürmetine benim gözlerimi iyileştir bana sıhhat ver demesin? Niye ta oradan yorularak gelsin peygamberin yanına da böyle bir işe kalkışsın? Peygamber niye demesin ya sen ahmak mısın niye geldin buraya git evinde peygamberimin yüzü suyu hürmetine de. Bitsin. Niye demedi? Demek ki böyle olması gerekiyor bu ibadetin. Bu ibadetin böyle olması gerekiyor. Peygamberin şahsında değil. Peygamberin duası ile vesile var. Tevessül var. Dolayısıyla Allah Subhanahu teala o şahsa sıhhat veriyor. O şahsın gözlerini iyileştiriyor. Allah Dua Allah'a şifa Allah'tan. Bana dua edin ben sizi ben sizin duanızı duyarım diyor. Ben sizin şah damarınızdan daha yakınım diyor. Size yani sizi, size şah damarınızdan daha yakınım. Şah damarı derken insanın hani yani bu o, atardamar can damarı yani ondan daha yakınım. Tabi bunu hemen e, Vahdeti vücutçular da bunu kullanıyor da e, bu şeyi ayeti Allah subhanehu teala'nın Teala buradan kastettiği mana yani beden olarak şahıs olarak değil. Allah her yeri görür. Allah her yerde ilmiyle, görmesiyle, duymasıyla, bilgisiyle, şahsıyla yedi kat semanın üzerindedir. Bildirdiği gibi Kur'an'da. Bunu ne yapmamak lazım? Hemen çekmemek lazım. Allah zatıyla, sıfatıyla Kur'an'da bize nasıl bildiriyorsa o şekildedir. Bizim inancımız budur. Bunu değiştirmeye, tevil etmeye, bir taraflara çekmeye bizim gücümüz yetmez. Allah kendisini nasıl vasfettiyse odur. O şekildedir. Ne oldu? Allah kesinlikle ee, falanca şeyhi, filanca alimi, filanca kabri veyahut da e, şeyi, vesile etmediler. Direkt Allah'tan istediler ve peygamberin vesilesini, peygamberi e, duasını vesile kaldı. O şans. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ona yaklaşmak için vesileler arayın. Burada söz konusu nedir? Allah yolunda cihattır. Allah yolunda çaba sarf etmek. Söz konusu burada salih ameldir. Her kim Allah'a yaklaşmayı umuyorsa salih amel işlesin. Allah subhanehu teala haşa aciz mi? Yani diyemez miydi sen e, salih amele vesile kılma? Sen işte e, Allah yolunda cihad etmeyi Allah yolunda çaba sarf etmeyi vesile kılma? Sen duayı, peygamberinin e, duasını onun getirdiğine ittiba etmeyi vesile kılma. E sen evinde de oturduğun halde e, falanca şeyhlere, falanca e, geçmişlere, e, mevtalara, ölülere, ölülerde de kıl diyebilirdi. Kur'an'da yani niye? Allah bundan aciz mi? Ama dememiş. Allah'ın yapmamış, söylememiş, tavsiye etmemiş olduğu bir şeyi bizim yapmamız... Dine bir şeyler yamamak değil mi? Peygamberin aleyhissalatü vesselamın yapmamış olduğu bir şeyi yapmak, dine bir şeyler eklemek değil mi? E bu böyle olunca ne manaya geliyor? Ey Allah'ım sen bilmiyorum. Sen ne sen bildin ne peygamberin bildi. Benim şeyhim, benim sultanım, benim falancam senden daha iyi bilir. Onun için ben bunu yapıyorum. Manasına gelmiyorum haşa sümme maşa. Yani en direk olarak, dolaylı olarak bu manaya gelmiyor mu? Ya sen dinini eksik gönderdin. Dinin tam değil ki Allah Subhanehu Teala ben dininizi tamamladım diyor. Ya bunu böyle yaparken bu ayeti inkar etmiş olmuyor muyuz? Bu din eksiktir manasına gelmiyor mu? Nereden bakarsak bakalım. Hangi yönünden bakarsak bakalım. Maalesef bu manaya geliyor. İstesen de istemesen de yine bu konuda e, tevessülle alakalı bir hadis e, daha söyleyelim ki yani bu yine de onların e, tasavvuf ehlinin gerçekten yani sapmaz veyahut da kopmaz kukmuş gibi sarıldıkları hadis şeyin Bukhari'de gelen bu rivayette Enes İbni Malik'in Enes İbni Malik'ten gelen rivayette diyorlar ki yağmur yağmadığı zaman, kuraklık olduğu zaman yağmura ihtiyacımız olduğu zaman peygamberimiz yaşadığında peygamberimiz yaşarken onu vesile kılardık Onunla Allah'a dua ederdik. Allah da bize onunla yağmur gönderirdi. O yaptığımız dua vesilesiyle yağmur gönderirdi. Abbas radiyallahu anh'a gidiyorlar. Amcası, peygamberimizin amcası Abbas'a radiyallahu gidiyorlar. Diyorlar ki e ya Abbas biz peygamber yaşarken onu vesile kılıyorduk. Onunla dua ediyorduk. Yağmur yağması için Allah'tan istediğimiz zaman gel diyor şimdi seni senle beraber dua edelim de Allah bize yağmur yağdırsın ve Allah'a ve Abbas radıyallahu anla beraber Allah'a dua ediyorlar yağmur duası ve Allah Subhanahu Teala onlara yağmur gönderiyor ya sahabe tüm komple olarak sahabe bizim örneğimiz mi örneğimiz. Tek formül, şey olarak, ee, kavim olarak, topluluk olarak bu İslam'ı Allah Resulü'nden geldiği gibi yaşayan kavim değil mi? Örnek kavim değil mi? Evet. E peki bu insanlar ya bu kadar mı düşüncesiz, bu kadar mı acizdiler? Bu insanlar bu kadar mı yani ee, tembel, tembel demeyelim kendilerine eziyet mi ediyorlar? Niye demediler ki Allah'ım peygamberinin yüzü suyu hürmetine bize yağmur yağdır. Ki yaşayan bir insanı ne yaptılar? Vesile kıldılar. Onlar da biliyordu ki ölmüş bir peygamber dahi olsa ölmüş insan ondan bize bir faydası yok artık. Ancak Allah'ın izin verdiği kişilere Allah'ın izin verdiği kişiler şefaat etme hakkına sahip. Onun haricinde çağır binlerce defa çağır. Ya Resulallah gel bize yardım et. Ki diyorlar da yani. Ya Resulallah gel yardım et. Ya bilmem ne gel yardım et. Ya bilmem ne. Gel. Ya bunlar nedir? Şirktir. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım bekleriz en azından günde 40 defa bunu söylüyoruz. Hem bunu söylerken aynı zamanda da yetiş ya bilmem ne kutup, yetiş ya bilmem ne gavs dediğimiz zaman bu nedir? Şirktir.